Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Muhammedin el emin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve men ihtedâ bihedyehi ila yevmi dîn. Bugün nasip olursa hac ve umre edası sırasında işlenebilecek umumi hatalara şöyle kısaca da olsa kuş bakışıyla da olsa ana hatlarıyla bir dokunacağız, haklarında bilgi edineceğiz bu arada sormak istedikleriniz varsa inşallah onları paylaşacağız. Başkası adına umre yapma, başkası adına hacc etme ile ilgili de yine bilgi paylaşması yapacağız. Şüphesiz nasıl eşyada asıl olan sağlamlık, kamil olma ise ibadetlerde de asıl olma sağlamlık ve kemaldir. Kamil yapılan ibadetin kendine ait ayrı bir güzelliği vardır. Nasıl bir elma bütünlüğünün kendine ait bir güzelliği varsa, bir bütünlüğü varsa daima bütün olan güzeldir. Ancak biz kuluz, kusurluyuz, hatalar işleriz. Cenab-ı Allah bu hataları nasıl tamir edebiliriz, nasıl eksikliği, boşluğu doldurabiliriz, onunla ilgi de bize, Rasulü vasıtasıyla bazen direk olarak bilgiler sunuyor. Dolayısıyla haçla ilgili bu bilgileri paylaşacağız. Elbette ki kemalin içerisinde fıkıh açısından bakarsak biz insanların iç yüzünü göremeyeceğimiz için nereye bakarız? İbadeti erkanına uygun olarak yapıyor mu? Yani vakfesini yapıyor mu? Müzdelifeyi yapıyor mu? Aynı şekilde üzerine düşen diğer görevleri tavafını, sayını, veda tavafını ve diğer şeyleri tamamen yapıyor mu? Bunu gözetleyebiliriz. İnsanların iç dünyasını ise Rabbimiz bilir. O bilir. İç dünyanın güzel olması şeklen Arafat'taki vakfenin veyahut da tavafı ziyaretin sayın yapılması kadar kıymetsizdir demek değil. Şüphesiz daha kıymetlidir. Ama o dünyaya bizim gücümüz yetmiyor. Aynı şekilde biz namazda, kıyamda, kıraatta, rükuda, sücudda, kusuru olmayan, yapan insanın, kade-i yapan insanın, farzına, vacibine dikkat eden insanın namazı için ne diyoruz? Sahihtir ifadesini kullanıyoruz. O namaz kılan insanın iç dünyasında neler geziyor, neler dolaşıyor, onu bilen Rabbimizdir. Biz sadece hatırlatırız. Rabbimizin hatırlattığı gibi. i̇kamet salahın ne demek olduğuna vurgu yaparız, orada dururuz. Hac ile ilgili de öyledir. Onun için hacca giden kardeşlerimizin hem duygu yüklü olmaları, bilgi yüklü ol olmaları, teslimiyet ruhu taşımaları üzerindeki du bilgilerimizi, duygularımızı paylaştık. Orayla ilgili hatıraların kıymetine de bu yüzden vurgu yaptık. Esasen önceki yıllarda insanlarımız bütün bunlara daha fazla sadakat gösterir, daha fazla ehemmiyet verirdi. Şimdi biraz daha işin turistik tarafına mı ehemmiyet vermeye başladık? Yani şöyle bir kıyas yapılsa, gerçekten denilse ki önünüzde size hakkıyla ibadet ettirecek, adat ve erkanına riayet ederek size haç yaptıracak bir delil olmasını mı tercih ederseniz otelinizin lüks Ondan sonra açık büfeli mi ter olmasını tercih edersiniz. Ben çok ciddi şekilde endişeliyim. Hele de yakın cümlesini yakın otel mi tercih edersiniz. Uzakta iyi bir rehberle kamil bir haç mı istersiniz deseniz herhalde orta yakın otelin kazanacağını zannediyorum. Ee, i̇nsanlar hadisenin turistik tarafına ve turizmle ilgili tarafına daha fazla dikkat gösterir hala geldiler. Dediğim gibi önceki yıllarda manevi tarafı daha ağırlıklıydı. İnsanlar bilgi toplamaya daha da meraklıydılar. İnşallah iki güzelliği birden yakalarız. Yani ben binanın temiz, rahat olmasının kıymetini asla inkar etmiyorum. Ama tekrar ediyorum bir ibadet nasıl daha güzel yapılırsa, nasıl daha içten yapılırsa, nasıl daha hissederek, duyarak yapılırsa o kadar kıymetli olduğunda da şüphe yoktur. Şimdi şöyle başlayayım. Arada zaman zaman söylediği bazı şeylere tekrar olacak ama tekrarda fayda vardır bununla ilgili olarak. isterseniz şu büyüklerden bir başlayayım. Bir kere ana prensip olarak şunu bir kayda geçiniz. Umrede büyük baş kurban cezası hiç yoktur. Bu genel kaydı. Birçok dertten sizi kurtarır. Yani umrede büyük baş kurban cezası parantez içerisinde bedene kurbanı deyin. Bedene. bedene bedene bedene neye deniyor? Deveye deniyor esasen. Sığırı da içine alıyor. Yani umrede büyükbaş kurban cezası parantez içinde bedene kurbanı hiç yoktur. Tamam. Bedeneden kasıt deveye veya sığırdır. Bunu biliyorsunuz. Haçta bedene cezası sadece iki yerde vardır. Birincisi Arafat vakfesinden sonra Tamam virgül tıraştan önce Karı koca münasebeti cıma kısa ifadesiyle cıma bu eğer vakfeden önce olsa hacı ifsad eder. Tamam. Bedeni ne zaman gerektirir? Tekrar ediyorum. Vakfesini yapmış, henüz daha tıraş olmamış. Tıraştan sonra neyi gerektirir? Küçükbaş kurbanı gerektirir. Ama bu arada büyükbaş hayvanı gerektirir. Tamam. İki. Farz tavafı. Hayızlı, Nifaslı, Veya cünüp olarak yapmak. Bunun detaylarını anlattık. Yani hatta, Adetli olarak farz tavaf yapan bir insanın, Ülkesine dönmüş bile olsa, Doğru olanın kendi gelip, Temiz ve nezif olarak yapmasının olduğunu vurguladık üzerinde durduk. Ama ben şimdi tekrar bedeneyle ilgili buraya dönüyorum. Sadece bu iki durumda bedene kurban cezası vardır. Bunun dışında yoktur. Umrede hiç yoktur demiştik. Tamam. Tabi biraz da latifeler bilgiyi de karıştırıyor. Latife yapacağız diye. En küçük bir şey yaparak üzerine bedene düşer diyorlar. Sinek öldürdü bedene. Şunu yaptım bedene. Bunu unuttum bedene. Yani dolayısıyla deve diyorlar şey olarak. Bunu söyleye söyleye bilgiler bazen e, yanıltıcı da oluyor. Ama bunun dışında tekrar ediyorum bedene yoktur. Evet daha önce diğerleriyle ilgili bilgiyi verdik. Şimdi kurban cezasını ge gerektiren hallerden diyorsunuz. Çünkü bu haller bir hayırcı var. Biz en çok e, işlenebilecek hatalara dikkat çekiyoruz. Şimdi yine genel bir ifade kullanacağım Bu ifadede sizi bir hayli rahatlatacak Haccın bir vacibini Hacın bir vacibini meşru özür olmadan terk etmek Meşru bir özür olmadan ne demek? Yani misal olarak söylüyorum. Şu anda ne dedik? Diyanet insanları biraz kapı araladı. İnşallah daha da gider ama e, dayatıyorlardı, tehdit ediyorlardı, soruşturma açıyorlardı ve müzderifede durdurmuyorlardı. Müzderifede durdurmaya da delil olarak neyi seçiyorlardı? İmam-ı Şafii Hazretleri'nin fetvasını. İmam-ı Şafii Hazretleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz birkaç çocuğa, çocuk yaştaki insana yine müzderife de doğum yapmış bir kadıncağıza orada doğum yapmış. Yine aynı şekilde izdihamdan zarar görecek hastalara ve oldukça kilolu ve zor yürüyebilen sevde radıyallahu anhâya oradan gece yarısından sonra ayrılabilmek için izin vermiştir. İmam Şafii Hazretleri buna dayanarak ne yapıyor? Gece yarısından sonra vakfenin yapılabileceğini, dolayısıyla buradan ayrılabileceğini, bunun bir ruhsat olduğu kanaatini taşıyor. Yine İmam Şafi'ye göre de nedir? Asıl vakfenin yeri sabah namazından, farzından sonradır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de böyle yapmıştır. Ama onlarda bu bir ruhsattır. Şimdi bu ruhsata dayanarak ne yapılıyor? Gece yarısından sonra orası terk edilebilir diyor. Bu yarısına da kalmadı. Müzdelife'ye inen akşamla yasın orada kılıyor. Ne zaman bitirirse kalkıp yola devam ediyor. Gece yarısı olsun veya olmasın. Bu buna doğru dönüştü. Bunu şunun için gündeme getirdim. Aynı hadiseye Ebu Hanife Rahimullah şöyle bakıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendim diğerlerine değil bu şahıslara izin vermiştir. Bu şahısların hepsi dikkat edilirse meşru özürlü insanlardır. Doğum yapan da, çocuklarda, hastalarda nedir? izdihamdan zarar görebilecek insanlardır. Dolayısıyla meşru bir mazeret olduğunda kişinin üzerinden vacip düşer. Bu vacip düştüğü için ne, ne oluyor? Bu insanlar burayı terk edebilirler. Tıpkı ne de olduğu gibi veda tavafını adetli bir kadının bırakabileceği gibi. Onun üzerinden düştüğü gibi. Haliyle nedir? Eğer bunları böyle bir meşru mazeret üzerinde yok ise ne gerekir? Kurban gerekir. Eğer bir insan izdihamdan zarar görmeyecek bir durumdaysa böyle bir tavaf şeyim vakfe duasını terk ederse vakfeyi terk ederse nedir kurban gerekir. Eğer meşru bir mazeret olmadan veda tavafını terk ederse kurban gerekir. Meşru bir mazeret olmadan sayi terk ederse kurban gerekir şeklindedir. Bunun için dedik ki bir haccın bir vacibini meşru özür olmadan terk etmek nedir? Kurbanı muciptir. Bir başka bilgi daha. Dikişli elbise yasağına ben de dikişli diyorum. Daha önce bunun sadece dikiş olmadığını vurguladık. Dikişli elbise yasağına 12 saat veya daha fazla Riyayet etmemek. Yani 12 saat veya daha fazla dikişli elbise bir insan giyiyorsa bu neyi gerektirir? Kurban cezasını. Pekala daha az bir zaman dilimi giyirse neyi gerektirir? Derece derece giydiği zaman dilimine göre sadakayı gerektirir. Sadaka ölçüsü Ebu Hanife'ye göre daha az ama İmam-ı Muhammed'in burada oldukça yerli yerine oturan muhasebesi kolay olan bir görüşünün olduğunu söylemiştik. O şöyle diyor, 12 saat bir kurbanı gerektirdiğine göre kurban da diyelim ki yaklaşık olarak şimdi 110 dolar bildiğim kadarıyla ama 120 dolar diyelim kolay hasap edilmesi için diyelim ki 120 dolar olsun. Diyelim ki 3 saat giymişse veya 2 saatten başlayalım. 2 saat giymişse hesap nasıl yapılır? 120'yi, 2 saat 12'nin kaçta kaçıdır? 6'da biridir. Tamam. 120'yi 6'ya bölsen ne düşer? 20'ye, 20 dolar düşer. Bu şekilde hesap yapılır diyor. 1 saat giymişse 12'de biri. 3 saat giymişse 4'te biri. Böyle hesap yapılır diyor. 4-12'nin kaçıdır? Yani 3-12'nin 4'te 1'idir. Dolayısıyla o şekilde yapılır. Bu adilya nedir diyor. Oldukça da yerli yerine ve muhasebesi kolay hale geliyor. Evet, böyledir. Yine kamil bir uzvu kokulamak kurban cezasını gerektirir. Kamil bir uzvu kokulamak. Birekten itibaren el kamil bir uzuvdur. En, en çok da el kokulanıyor zaten. Yine ihramlıyken başın dörtte bir veya daha fazlasını tıraş etmek. Çünkü dörtte bir insanı ihramdan çıkarabiliyor. Bu aranda bir insan tıraş ederse başın dörtte bir veya daha fazlasını tıraş ederse üzerine kurban düşer. Sakal tıraş olmak kurbanı gerektirir. Dörtte keserse hocam... Sada... sada. O, o gelmiyor. Bu bilgi gelmiyor. Sadaka verir bilgisi geliyor. Yani sadaka daha azdır. Yani yaklaşık bir sahurma gibi. Ee, bunun işte şöyle diyelim yine derece derece verebilir ama bir insan yani 25-30 riyal civarında bizim Türk parası yine 15-20 lira civarında bir para verir. Sadakada bulunur. Tam bir elin veya ayağın tırnaklarını kesmek. Fars tavafı, fars tavafı hadesli olarak yapmak, hadesli olarak parantez içerisinde ona ne, ne, ne deyiniz, abdestsiz olarak yapmak deyiniz. Hades biliyorsunuz hem abdestin hem cünüplük halinin adıdır. E, abdestsiz olana küçük hadeslilik hali denir. E, gusül iddia ettirecek duruma büyük hadeslik hali denilir. Birisine küçük hadesten taharet denir abdeste, Gusle büyük hadesten taharet denilir. Yani burada kastedilen de hadesden yani kastedilen ne, nedir? Küçük e, taharete ihtiyaç duyan abdestsizlik halidir. Değil mi? Bir cümle daha yazıyorsunuz. Bunlar vacip veya sünnet tavafı vacip veya sünnet tavafı hayızlı, nifaslı veya cünüp olarak yapmak. Burada vacip veya sünnet tavaf abdestsiz olarak yapılırsa sadaka gerekir. Anlaşıldı? Bir önceki kurban gerekiyordu. Onu tamamlayıcı bilgi olarak vacip veya sünnet tavaf abdestsiz yapılırsa ne gerekiyor? Sadaka gerekiyor. Bunu biz çok defa insanlara söylemiyoruz ama ön bilgiyi aldınız söyleyebiliriz. Farz tavafın, farz tavafın 3 veya daha az şavtını terk etmek. Yani biz farz tavafı insanlara anlat anlatabilirseniz, farz tavafın asıl rükün olan ilk 4'üdür. Ekseri tavaftır. Geriye kalan 3'ü yani hem adına farz diyorsun. Hem ikiye bölüyorsun, bir bölümüne asıl diyorsun, bir bölümüne onu tamamlayıcı diyorsun. Zor bir dilimdir. Ama bir insan farz tavafın dört e, şavtını yapmazsa o tavaf yapılmamış gibi olur. Rükün yerini bulmamıştır. Ama ilk dördünü yaparsa, dört tavafını yaparsa, beşincisi, altıncısı, yedincisi onu tamamlayıcıdır. Bu bölümü yapmayan insan ne yapar? Küçük baş kurban keser. Tavafı olur. Farz zirini bulmuş olur, haccı hac olur, vacip eksik kalır ve burası neyle tamamlanabilir? Kurbanla tamamlanabilir. Sayı terk etmek. Hem haçta hem umrede böyle. Sayı terk etmek. Kurban cezasını gerektirir, kurbanla tamamlanılır. Yani bir insan haccın sayını unutup da yapmasa Arafat'tan indikten sonra mesela öne alanlar, haccı kıran yapanlar gibi ve hacı ifrat yapanlar gibi onlar tavaf etti, gerisin geri eve döndüler. Bu da arkasından sağ yapması gerekiyordu. Sa yapmadı, onlarla birlikte eve döndü. Sonra Türkiye'ye döndükten sonra öğrendi ki üzerine farz tavaf gereken, gerekiyormuş farz tavafın arkasından onun yapmadı. Bu insan ne yapmıştır? Vacibi terk etmiştir. Vacibin terki kurbanla telafi edilebilir. Farz tavafta doğru olan neydi? Geriye dönüp yapmasıydı. Bunda geriye dönüp yapmak zorunda değildir. Bunu kurban telafi edicidir. Evet. Güneş batmadan batmadan önce Arafatta bulunan bir kimsenin Arafat'ı terk etmesi kurban cezasını gerektirir. Tekrar ediyorum, güneş batmadan Arafat'ta bulunan bir kimsenin Arafat'ı terk etmesi kurban cezasını gerektirir. Yine bir başka, bir güne ait, bir güne ait taşlamaları terk etmek. Bir güne ait taşlamaları terk etmek ne demek? Mesela ikinci gün. Diyelim ki üç cemreye taş atıyorduk. Yedi tane birinci, yedi tane orta, yedi tane sonuncu cemreye, kabeye. Bunlardan birini terk ederseniz sadaka verirsiniz. Tamam. Üçünü de terk ederseniz o üçü bir günlük taştır. Ne yaparsanız Kurban kesersiniz. Bitmedi. Birinci gün hangisine taş atıyorduk? Sadece Cemre'ye, Akabe'ye taşıyorduk Büyük Cemre'ye, yani yedi. O günün taşı yedidir. O yedi taşı atmasanız kurban kesersiniz. İkinci gün yedi artı yedi, on dört taş atmasanız sadaka verirsiniz. Ama birinci günün o yedi taşını atmazsanız kurban kesersiniz. Neden? O günün taşları onlardır. Tamam. Onun için ifade dikkatlidir bir güne ait taşları atmazsanız kurban kesersiniz. Aradaki farkı anladınız mı? Tamam. tamam. Av avlamakla ilgili şeyleri anlatmıyorum. Yani bu burada çok fazla he, üzerinde durulmuyor çünkü hacımız av avlamıyor. Ama bu Kitaplarda bununla ilgili bilgi olmalı mı? Elbette ki olmalı. Hatta av işi karışıktır da. Neden? Çünkü avladığınız nesneye göre yerine göre diğerlerin ölçüsü var. Avladığınız nesneye göre iki hakem ne yapar? Sizin üzerinize nasıl bir ceza düştüğünü karar verir. Avladığınız tavşansa farklıdır. Geyikse farklıdır. Kuşsa farklıdır. Kısaca o avladığınız hayvana göre durum değişir. Üstelik av sadece yenilecek hayvanlarla sınırlı da değildir. Tevki avlatsanız da ceza gelir. Anlaşıldı? Ancak kurt gibi size saldıran herhangi bir hayvan olursa kendinizi korumak için öldürme hakkına sahipsiniz. Onun dışında işte derisinden şunu yapacağız, şöyle edeceğiz, böyle edeceğiz diye bunlara avlayamazsınız. Tarihte tabi günümüzde yok ama Arap Yarımadası'nda aslanın var olduğunu kesinlikle biliyoruz. Yani aslan Arap Yarımadası'nda varmış. Yine deve kuşu kesinlikle var. Adı da asıl Arapça'da var. Hatta deve kuşu en çok niçin kullanılıyor biliyor musunuz? Yumurtası için e, bildek kullanılıyor. Şeyi kastetmiyorum. Yani ete de yenir deve kuşunun. Yumurtası da yenir. Neredeyse bir aileyi doyurur. Bir, bir yumurtası. Ama asıl demek istediğim şu. Onun yumurtasını neye benzetiyor? İmana çok benzetirler. Akide kitaplarında zebbül beyda der. Difa'an anil beyda der. Yumurtayı korumak için demektir. Örnek olarak alınan nedir? Deve kuşu yumurtasıdır. Sanki o kabuğuyla içiyle, bütünüyle ve kırılmaya müsait yapısıyla her şeye rağmen yapısıyla korunması gereken bir şeydir. Dolayısıyla iman o şekilde korunmalıdır diye iman yerine deve kuşu yumurtası çokça misal gösterilir. Difa'an anil beyzah der. Difa'an anil iman demez yani çok defa yumurtayı korumak için düşmana karşı savaşılır veya şöyle yapılır gibi İfadeler kullanılır, bu teşbih çokça yapılırmış. Nasıl yani şeyler de öyledir, yani kuşlar Kendileri garibandır Veyahut da çaresizdir yani Güçlü saldıran hayvanın karşısında da çaresizdir ama yine de Bir anne kuş Yuvasını korumak için çırpınır Değişik metotlar da geliştirmiştir, onunla da çırpınır Bilmiyorum kuşun bir tanesi var, hiç gözünüze çarpmış şey olarak kendisini kanadı öyle bir poz veriyor ki kanadı kırılmış zannedersiniz. Yumurtaların yuvanı kurtulmak için olduğu yerde dönüyor, kanadının birisini yere düşürüyor, yerden sürüklüyor, çabalıyor. Niye? Yumurtaları yuvasından uzaklaştırmak istiyor, kendi tarafına çekmek istiyor. Geriye tilki onun tarafına doğru gelince pır diye uçup gidiyor. Ama o ana kadar siz bile görseniz yani bir taş yemiş, bir tarafından yaralanmış bu kuş yerde kıvranıyor zannederseniz Öyle bir hal alıyor yuvasından, yavrusundan uzaklaştırabilmek için. Müslüman da şüphesiz yani imanını korumak, iman karesini korumak zorundadır. Onun için sık sık neye benzetir? Deve kuşu yumurtasına benzetme yapılmıştır. Onun için avla ilgili bir hayli bölüm vardır bizim e, kitaplarımızda yani haçla ilgili kitaplarımızda e, epey de içerisinde detay bulmak mümkündür. Aynı şekilde bir insan av avlayamadığı gibi bıldırcın yumurtasıydı, yabani güvercin yumurtasıydı ve benzerlerini de alması ve yemesi yine avdan sayıldığı için doğru değildir. Noktaladık. Şimdi burada bir başka şeyi daha vurgulamak istiyorum. Sık sık Kabe'de dile getiren. Kabe'ye giden insanın seferiliği ile ilgili bilgi. Halk arasında bir bilgi var. Kabe'ye gelen insan Allah'ın misafiridir. Burası da Allah'ın evidir. Burada misafir olmaz. Eğer bu mantık doğru olsaydı Aklı şöyle yürütmemiz gerekirdi. Dünya da Allah'ındır. Biz de Allah'ın kullarıyız. Dolayısıyla dünyada da seferiyelik falan yoktur. Hani meşhur bir hikaye var. Adam müezzin bir bakıyor. Camideki kandillerin niye aşağı yakın şimdi? İçerisinde zeytinyağı konan her birinde bir lamba olurmuş da onun için. Onlar aşağı yakındır çünkü kolaylıkla değiştirilebilsin diye. Günümüzdeki gibi olsaydı ben şimdi olsa imkanım olsa onu tavana doğru yükseltir uzaklaştırırım cami bütünlüğünü bana göre bayağı sarsıyorlar. Şimdi nostalji olsun diye hala aşağıda tutuluyor. Şimdi müezzin gariban bakılıyor diğer lambalarda bir şey yok. Lambanın bir tanesi her gün zeytinyağı tüketiyor. Ondan içinde zeytinyağı yanıyor. Bir iki bakıyor dikkat ediyor. Bunun ışığı diğer ışıklardan daha çok da mı çabuk tüketiyor? Hayır aynı ışık var. Merak ediyor. Burun başına geceleyin ne geliyor diyor. Bir gece nöbet tutuyor. Geceleyin birisi gelmiş. Koltuğunun altında da ekmek. İçeriye giriyor. Bismillah. Kandili aşağıya indiriyor. Kapağını da açıyor. Elbeytü beytullah diyor. Evallah'ın evi. Vezzeytü zeytullah. Zeytin yağı da Allah'ın zeytini. Ene fakir abdullah diyor. Ben de Allah'ın kulu. Haydi bismillah diyor. Banıp banıp zeytinyağını yiyor. Şimdi o gün müezzin hiçbir şey söylemiyor. Ertesi gün sağlam bir değnek buluyor. Duvarın arkasına geçiyor. Sütünün arkasına. Geliyor seninki gene. içeriye giriyor. Selam veriyor. Zeytinyağını ildiriyor. Elbeytü beytullah. Vezzeytü zeytullah. Ene fakir abdullah. Haydi bismillah diyor. Arkada müezzin yetişiyor. Ve heze min tarafillah diyor darbeyi indiriyor. Basıyor buna sopayı ondan sonra gidiyor. Onun gibi yani Beyt, Beytullah. Doğru. Bizde duyarlardan gelmiş misafir. O da doğru. Ama bu anlayış doğru değildir. Üstelik bunu yanlış inan şaka varı söylemiyorum. Beytullah'a gitsin birisi iki gün içerisinde bu bilgiyle dönüyor. Birisi ona söylüyor. Burada misafir namazı olmaz. Burada herkes mukimdir. Burada namazlar tam kılınır diye. Tabii mukim olan bir insan öne geçip namaz kıldırıyorsa, seferi olan bir insan da mukim olan insana uyuyorsa namaz zaten tam kılınır. Siz vardınız, Kabe'deki, Medine'deki imama uydunuz, dolayısıyla namazınızı tam kılarsınız, bunda şüphe yok. Ama yalnız başınıza kıldığınızda eğer siz 15 gün ve daha fazla Mekke'de durmayacaksanız elbette ki seferisiniz. Tamam, gerisin geri geliyorum. Bir de insanımız şöyle hesap ediyor. Ben kırk günlük hacca gittim. Tamam. Bunun yirmi günü, yirmi beş günü nerede duracak? Yirmi beş, otuz günü hatta bazen Mekke'de geçecek. Sekiz günü bir de yol, dokuz günü işte yolda ve Medine'de geçecek. Ben dolayısıyla otuz bir gün neredeyim? Mekke'deyim. Onu da hesap etmiyorlar. Ne hesap ediyor? Ben 40 gün buralardayım veya bir ay buralardayım diyor. Mekke ile Medine'yi bir bütün hesap ediyor. E Türkiye'de niye sen burayla misal olarak sö sö söylüyorum Konya'yı bir saymıyorsun? Burası da şey ama orada ne ikmese sanki Mekke ile Medine ikisi bir şehirmiş gibi kabul ediyor. Biz Umre'ye gidiyoruz 18 gün duracağız, 15 günden de fazla duracağız, niye seferi oluyoruz? E Mekke'de kaç gün duruyorsun? 10-12 gün. Medine'de kaç gün duruyorsun? 6 gün. E nasıl sen mukim oluyorsun? Hepsi 18 değil mi diyor yine de sana? Hayır. Hepsi de 18 değil. Bir insan ne dedik? Bir beldede 15 gün ve daha fazla duracaksa mukimdir. Daha az duracaksa seferidir. Tamam. Bu Mekke'de de böyledir. Medine'de böyledir. İki farklı yerde birleştirmez. Birleştirilmez. Ancak şu andaki söyleyeceğim çok kritik. Bunu se ibadetle seferilik bölümünde de söyledik. Bu en çok Mekke'de yaşanıyor onun için. Mekke-i mükerremeye zilhicce ayında varan bir insan Arafat'a çıkmadan önce mükim olamaz. Tekir ediyorum. Mekke-i mükerremeye zilhicce ayının isterse birinde olsun. Zilhicce ayında varan bir insan hac için varan bir insan... Arafat'a çıkmadan önce mukim olamaz. Arafat'tan indikten sonra 15 gün 20 gün kalsa bile. Tamam önemli. Yüzadeceğim. Anlaşıldı? Niçin zilhicce ayı ne demek? Birinde gitsen Arafat'a kaçında çıksaksın? Dokuzunda. Eğer yevmiye terviye günü Mine'ye çıkacaksan sekizinde. Tamam. Birinde gitsen sekiz gün sonra ayrılacaksın demektir. Nereye intikal edeceksin? Mine'ye sonra da Arafat'a. Bu intikal ikamete manidir. Yakın bile olsa manidir. Tamam. Arafat Kabe'den yaklaşık 22 kilometre mesafededir. Uzak değildir yani. Ama Türkiye'de de olsa, orada da olsa yakın intikal bile iba ikameti önleyicidir. Sefer sırasında. Buna da kitaplarımız en çok Arafat'a intikali misal verirler. Bir insan birbirine yakın beldede toplam olarak 20 günde ikamet etse, 25 günde ikamet etse, herhangi birisinde 15 gün veya daha fazla durmuyorsa o beldeler birbirine yakın olsa da o beldelerde insanlar seferidir. Bakışlardan anlaşılıyor ki hepten oturmadı. Evet. Türkiye'den bir memleketten örnek vereceğim. Türkiye'den. Buyur. İstanbul'un durumu hep da İstanbul'a misal vermekten korkuyorum. Ş, mmhmm. Ş, tamam. İstanbul'dan ne çıkışını İstanbul Gebze. Tamam, alttan gidersen bitişik de, üstten gidersen değil. Diyelim ki otobandan gidiyorsun bir Gebze, İstanbul'un çıkışını düşünmeyin şimdi. Gebze, İstanbul'a kaç kilometre? Yaklaşık 40 kilometre. Tamam? Yani seferi mesafesi değil. Anlaşıldı? Şimdi bir Kayseri'den bir kardeşimiz geldi. Nereye geldi? İstanbul'a geldi. İstanbul'da ne kadar duracak? 10 gün duracak. Alışveriş yapacak. Mağazasına mal alacak. Anlaşıldı. Gebze'de de bir fabrika var. Gidip oradan da alışveriş yapmak istiyor. İstanbul'da bir hafta durdu. Bir hafta sonra işlerini bitirdi. Oradan Gebze'ye gitti. Tamam. Gebze'de de 3 gün kaldı. Oradaki işlerini de tamamladı. Gerisin geri İstanbul'a geldi. İstanbul'da bir hafta daha durdu. Diğer işlerini tamamladı. Sonra Kayseri'ye döndü. Bu insan Kayseri'ye dönünceye kadar seferidir. Anlaşıldı. Çünkü İstanbul'da sabit 15 gün durmadı. Yakın da olsa Gebze'ye geçti. Gebze'den tekrar İstanbul'a döndü. Anlaşıldı. Bunun kaidesi intikaller, parantez içinde yakın da olsa ibadete manidir. İntikaller ibadete manidir. İbadet ediyor, ikamete manidir. Tamam. Şöyle olsaydı, bu insan Kayseri'den gelip İstanbul'da 16 gün dursaydı. İstanbul'da neydi? Mukimdi. Sonra Gebze'ye gitseydi, Gebze 40 kilometre yakın Gebze'de de mukimdir. Anlaşıldı? Niye? Bu mesafe kişiyi seferilik yapmayacak bir mesafedir. Tekrar İstanbul'a geri döndü. Üç gün daha kaldı İstanbul'da da mukimdir. Anlaşıldı? Yani yakın mesafe ikamet haline geçmeden intikali gerektiren bir mesafe ise intikal ediliyorsa ikamete manidir. Ama orada mukim olunmuşsa o zaman Kişiyi mukim olmaktan çıkarıp da seferilik yapmaz. Seferi haline getirmez. Uzak mesafe her türlü yapar. Bu çok kritik bir meseledir. Maalesef birçok kardeşimizin, hocamızın bilmediği bir meseledir. Üzerine müzakere yapmadığı bir meseledir. Bu yüzden yanıltıcıdır. Tamam? Bu gerçeği unutmayınız. Şimdi şimdi bir cümle daha söyleyeceğim ikametle ilgili olarak. Önce söyleyeyim sonra anlatmaya çalışayım. O da bir başka kaydı. Arafat, Mina ve Müzdelife'deki namazların ikamet açısından hükmü Mekke'ye bağlıdır. Bir kişi Mekke'de mukimse buralarda da mukimdir. Mekke'de seferi ise buralarda da seferidir. Ne demek? Cümleyi tekrar ettim. Arafat, Bina ve Büzderife'deki insanların namazlar konusundaki ikamet hali veya seferilik hali Mekke'ye bağlıdır. Mekke'de mukim olan Arafat'ta da, Mina'da da, Müzderife'de de, Mekke'de seferi olan bu yerlerde de seferidir. Nokta. Şu demek. Ben Mekke'ye vardım. 20 gün Mekke'de durdum. Sonra Arafat'a geçtim. Mekke'de neydim? Mukimdim. Arafat'a geçtim neyim? Mukimim. Müzderife'de de mukimim. Tamam. Ben Mekke'de 12 gün durdum. Seferiyim. Arafat'a geçtim seferiyim, Müzderife'ye Mina'ya geçtim, yine seferiyim. Anlaşıldı? Arafat, Mina, Müzderife ve Mekke'deki ikametler toplanılmaz. Ben 12 gün Mekke'de durdum, bir gün Arafat'ta durdum, 3 gün Mina'da, Müzderife'de durdum, Etti 13-14 denmez. Anlaşıldı? Bu kritik bir noktadır. Çok defa zihinlerin kaydığı bir noktadır. İnşallah anlaşıldığını ümit ediyorum. An, an anlaşılmadığı zaman da sorabilirsiniz. Arafat'tan indikten sonra Mekke'deki ikamet yeniden hesap edilir. İndikten sonra ben 15 gün ve daha fazla Mekke'de kalacaksam yani şöyle diyeyim. Mesela Arafat'ta çıkışa 5 gün vardım. Sonra geç gittim Mekke'ye. Vardım, hacımı yaptım. Medine'ye gidip gitmem için zaman var epey. Diyelim ki 15-20 gün nerede kaldım? Mekke'de kaldım. Arafat'a kadar ben seferi olurum. Dönüştükten sonra 20 gün kalacağım için artık mukim olabilir. Tamam. Öncesiyle sonrası toplu hesap edilmez. Çünkü bir insan haccın gereği olarak geldiğinde zirhid dokuzu olduğunda bu insanın Arafat'a çıkacağı kesindir. Niçin? bu insan haş gelmiştir Dolayısıyla bu intikal sebebiyle arafata çıkışa kadar bir insan seferi bir mukim olamaz dönüşte durumuna bakılır 15 gün ve daha az ise seferi olur daha fazla ise mukim olabilir Medine'de de o kadar sıkıntı yok Medinede iki şeyden sıkıntı yok bir. Arafat, Mine, Müzderife intikalleri yok. İki bir şey daha var. Medine'de insanlar camide namaza daha riayetkar. Medine o kadar yorucu olmadığı için Mekke'yi mükerreme gideceksin, geleceksin, işte tavafı var. Gecesi gündüz var. Medine'de evler de yakın olduğu için millet beş vakit camiye e, durumu müsait olanlar gidebiliyorlar. İmam arkasında kılınca da seferiyle o kadar fazla dert olmuyor. E, hüküm daha kolay. İnşallah bunun anlaşıldığını ümit ediyorum. Tamam yine. De. Şimdi bir başka konu nedir başkasının yerine hac ve umre. Başkasının yerine hac ve umre. Eğer bir insan başka ilk önce şuradan başlayalım bir başkasının yerine hac etmek caiz midir? El cevap caizdir. üzerine farz olan bir insan eğer hayattayken hac yapamamış ise hac yaptıracak bir hac eda edecek meblağı geride mal geride bırakmışsa ve benim adıma hac yapın diye de vasiyet etmişse bu insanın yerine hac edilir ve bu hac vasiyet eden bu meblağı bırakan insanın haccı gibi olur. İlim ehli bu görüşte bir hayli müttefiktirler. Hı -hı, yani değilim... Şimdi oraya geliyorum. <gülüyor> Tekrar ediyorum. Bu insanın hac üzerine fazla Geriye meblağı bırakmış. Ve bunun insanın yerine vasiyet de etmiş. Benim yerime hac edin diye kendi hac etmiş gibi olur. Bir insanın maddi durumu iyi. Hac üzerine fars. Ama hayattayken yapmamış. İnsan oğlu öyledir. Öleceğini hiç zannetmez. Yaşlı bile olsa çok defa beklemez. Bugün pat diye kapıyı çalmış. Bugün yar, bugün yarın derken gitmiş. Ölmüş. Bu insanın yerine hac edilir mi? El cevap edilir. Caiz. Demin söylediğim gibi kendi yapmış gibi olur mu? El cevap ümit edilir diyorlar. Yüzde yüz bunu diyemiyoruz. Yani yapmış gibi olacağı ümit edilir deniyor. Peygamber Efendimiz'e bir kadıncağız geliyor, bir insan geliyor. Hasami diye bir insan da geliyor. O ne diyor? Ya Resulallah diyor. Babam diyor hac üzerine farzı hac edemeden öldü. Onun yerine ben hac edebilir miyim? Peygamber Efendimiz ne diyor? Eğer babanın birine borcu olsaydı, onu ödemen gerekir miydi? Elbette ya Resulallah diyor, Allah'ın borcu ödemeye daha layıktır diyor. Ödeyin, yapın diyor. Evet. Hayır. Müslüman mezarlığına gömülür. Öyle bir şey. Evet, Müslüman mezarlığına gömülür. Şimdi yani izaha muhtaç bir de şey değil. izaha muhtaç bir şey. Ama hükmü soruyorsanız hüküm yani fıkhen bu insan evet yani kasten mi, inkar ederek mi ve benzeri ve benzeri bir hayli detayı olan bir konu. Yani bu insan nedir? Yani e, yerine hac edilebilir. Ee, ve yani bu insan Müslüman mezarlarına gömülür. Yok, yok ben böyledir. Şimdi e, bir insan tekrar ben devam ediyorum. Kendisi geride malı da yok. Hac edecek malı da yok. Ama hac üzerine vaktiyle farz olmuştu. Gitmedi. Sonra durumları kötüleşti. Geriye de mal bırakmadan gitti. Peki yani çocukları onun yerine hac ettirebilir mi? veya hac edebilir mi? El cevap, bu bir çocuk tarafından sadakadır, tasattuk babındandır. Hac edebilir. Caiz midir? Caizdir. Kendisi hac etmiş gibi olur mu? Yine ümit edilir diyorlar. İnşallah olur, ümit edilir ama bunun ümit oranı daha da zayıfçadır. Tamam mı? Bir insan dolayısıyla haç aynı zamanda bedeni bir ibadettir, mali bir ibadettir. Bedeniyle insan yapılmasa bile malını geriye bırakacak, onu yaptırmaya çalışacak. Doğru olan budur. Şimdi bir konu daha. Pekala vekil olarak giden insan, insan şüphesiz akil olmalı, bali olmalı, ergenlik çağına girmelidir. Peki yani kadın veya erkek olması fark eder mi? Etmez. Yani bir kadına erkek vekil olabilir. Bir erkeğe de kadın vekil olarak girip de hacını yapabilir. Bunda sıkıntı yok. Şu tartışılmıştır. Önceden kendi adına hac etmeyen bir insan vekil olarak başkası adına hac edebilir mi? İmam Şafii rahmetullahi aleyh Vekil olarak hacca gidecek insanın ilk önce kendi adına hacca gitmesini şart koşar. Kendi adına önceden hacca gitmemiş bir insan, başkası adına hacca demezler. Hanefi mezhebinde de tercih budur. Yani kendi adına hacca eden bir insan, önceden hacca eden bir insan giderek, Başkasının adına da hac etmesi, vekil olarak hac etmesi daha doğrudur. Ancak daha doğru olmakla beraber kendi yerine de önceden hac etmemiş bir insan Hanefi mezhebinde bir başkasının yerine vekaleten hac edebilir. Kendi yerine, kendi yerine geçmez. geçmez. İmam-ı Şafii'nin dayandığı da o. O hac kendi yerine olur diyor. Dolayısıyla gönderilen insanın yerine olmaz diyor. Evet, evet. Zengin olunca, maddi durumu müsait olunca, haç şartları üzerinde gerçekleşince bu insan tekrar kendisi için hacca gidecek. Yani bir farz ibadet sadece bir kişi adına geçerlidir daima. Tamam. Bazen olabilir. Yani hanefilerde de şu. Bazen bir insan kendi yerine gidecek insanı daha çok sevebilir. Takvasını takdir eder. Beytullah'ı görsün ister. Kendisine de dua edeceğine oralarda daha fazla gönlü ısınır. Yani her zaman istenilen şey değildir. Kendi adına gidecek insanın hacından, oradaki huşusundan, yapacaklarından gönlü daha huzurluysa, o insanın kendi yerine gitmesi kendisine daha çok iç rahatlığı verecektir. Dolayısıyla bu insanı göndermek isteyebilir. Bu da önceden kendi adına haccetmemiş bir insan olabilir. Doğru diyor, deniyor. Daha faziletli olan, daha doğru olan, önceden kendi yerine hac etmiş olan insanın haccıdır. Ama yine de nedir? Böyle bir insan başkasının yerine hacca gidebilir mi? El cevap gidebilir. Şimdi üzerinde ciddi olarak durulması gereken bir mesele daha var. Sıkça işlenen bir hata daha. Doğru olan Vekil olarak hacca giden insanın kendisine vekalet ettiği insanın diyarından gitmesidir. Hatta bu şart olarak fikredilir. Misal olarak söylüyorum. Eğer bir insan Sakarya'dan şimdi de Sakarya misal. Sakarya'dan hacca gitmesi gerekiyordu. Gitmek nasip olmadı. Diyelim ki yatalak oldu. Yerine hacı insan göndermek istiyor. Bu insanın yerine göndereceği hacının da Sakarya'dan olması, oranın kafirleriyle yola dönmesi, kendi nerelerden geçecekse, hangi mikat noktalarından geçecekse, o mikat noktalarından geçmesi, vararak hacını yapması, yeniden kendi memleketine, Sakarya'ya dönmesi en doğru olandır kendi geldiği istek afaki'nin tirin afaki olmasını şart olarak zikreden birçok kaynağımız. Afaki olan insana mikat dahilindeki insan haccedemezler. Anlaşıldı? Doğru olan budur. Aksi hatadır. Bir insanın mesela şöyle diyelim Sakarya'daki bir insana İstanbul'dan vekil olabilir en güzeli Sakarya'dan olmasıdır. Veya bir dostu var, yakını var, sevdiği takdir ettiği insan var, düzceden girebilir, olabilir. Ve benzeri olabilir. Ama nedir? Böyle bir insana ciddeden olmaz. Bu sık sık yapıldığı için söylüyorum. Şimdi söyleyeceğim zaten. Böyle fetva vermediğimiz için de bize bir hayli kızan da var. Şimdi bu moment şöyle bir hata işleniyor. Bu insan diyelim ki Sakarya'dan gidecek. Ama Sakarya'dan bir insanın hacca gidip gelmesi bayağı pahalı. Bu insana Mekke'de okuyan bir talebeye haç yaptırılırsa yerine daha ucuza mal olur. Mekke'den eline de 3-5 kuruş verirsen daha da güzel olur. Ama İslam nazarında daha güzel olmaz. Birkaç aşıdan daha güzel olmaz. Böyle bir vekaneten ibadet yapıldı diye ücret alınması caiz değildir. Oradan başlayalım. Ücret alınması caiz değildir. Normalde Sakarya'dan gelip de Sakarya'ya dönen bir hacı başkasının yerine hac ediyor ise normal bir hac seyri içerisinde bir hacının masrafları neyse onu alır. Onun dışında yiyeceği, içeceği de dahil bunun üzerine onu alır. Tamam? Bir hacının normal masraflarını. Bir hacının getirdiği hediyelerin parasını alamaz. Ona getiriyorsa tamam zaten o verecek. Kendi de akrabalarına, yakınlarına şuna bunu hediye aldı, onunkını alamaz. Hac eden insanın yapabildiği bütün masraflarını, hatta haçla ilgili bir hata işledi de kurban gerekti onun masrafını, ve benzeri alır. Ama ne alalım? Ek ücret alması doğru değildir. Tekrar ediyorum. Kendi şahsına aldığı eşyaların ücretini aldığı da alması da doğru değildir. Değil sık sık yapılan hata bu. Üstelik pazarlak yapılıyor. Sen bizde gel şu fiyata çalış. Oradaki bir çalışana, işçiye veyahut da talebeye. Sana şu kadar işte ücret veririz. Biz sana bir de ne buluruz? Beder haç buluruz. Ondan da şu kadar karın olur. Bütün bunlar konuşulan şeyler. Arkasından da eğer üzerine biz gelmişsek yüzde doksan bize sorulur. Veya telefon eder sorarlar. Böyle böyle hocam diyorlar. Böyle bir teklifleri var. Doğru mu? Doğru değil. Eğer ve caiz de değil. Ancak bunu yüzde yüz kapı da kapatamıyoruz. Şöyle. Şöyle. Bir insanın üzerine hac farz değildi. Tamam. Haç da yapmadı. Çocuğu da bunun üzerine yerine hac yaptırmak istiyor. Bu çocuğun da memleketten getirip götürecek imkanı yok. Veyahut da gönlünden o kadar kopamıyor. Öyle diyelim. Hiç yaptırmamasındansa böyle bir yerden daha kolay gidip gelin. O yaptıraması caiz midir? Şöyle bir şey var. Ona ihtimaden biz yaptırabilir diyoruz. Ama bu yine ücrete tabi değildir. Kaynaklarımıza şöyle bir bilgi var. Bir insan haç üzerine farz idi. Yapamadı. Geriye para bıraktı. Ama para da kendi memleketinden gidip gelmeye yetmiyor. Bu para nereden nereye hac ettirmeye yetiyorsa, hiç yapılmamasından o kadar yapılması evladır deniyor. Medine'den birisini götürüp Medine'ye getirmeye yetiyorsa, Medine'den bir insan bulunur, afak sınır dışı olduğu için oradan götürür. Ona da yetmiyorsa ciddeden işte talebe bulunur, yaptırılır. Hiç yaptırılmamasındansa, bu insana kendi maddi durumunun yettiği, bıraktığı paranın yettiği kadar yerden yaptırılması, hac yaptırılması, yaptırılmamasından daha hayırlıdır deniyor. Buna dayanarak biz, kişi geri para bırakmamış. Çocuk tasadduk etmeyi istiyor, babasını haccettirmeyi istiyor. Hepten yaptıramazsın diyemiyoruz ama şu yaptığım bütün izahlara bunun için ihtiyaç var. Farz Anlaşıldı? vefat etmişse buyur. Baba farz olmadan vefat etti. Farz değil ona, yapmadan gitti. Bu, bu da doğru olur mu? İşte bu şartla yani yaptırabilir ama yani bunun sevabı kendisine ulaşır deniyor. Niye? En azından adına hac yaptıracak, bunu düşünecek bir evlat bıraktığı için. Ama bu hacın sevabı kendisine direkt olarak hac sevabı olarak ulaşır mı? Hac onun adına kayda geçer mi? Yine ümit edilir deniyor. Anlaşıldı. Kesin denemiyor. Buyurdu. Anlaşıldı. Evet, yani tekrar ediyorum. Başkasının yerine hac vardır. Ama başkasının yerine vekaleten haccın şartları vardır. Hacc edecek olanın Müslüman olması gibi, hac edecek olanın ergen olması gibi, Akli dengesinin yerinde olması gibi ve kendi gibi afaki ise afaki olması gibi. Tamam. Kendi belgesinden gidip gelmesinin en uygun, ve en faziletli olduğunu ayrıca vurguladık. Tamam. Kendi neden, önceden hac etmiş olması veya olmaması konusundaki bilgilerimizi de paylaştık. Dolay, dolayısıyla ne yapılmalı? Bir insan kendi yerine hac ede, edebilmeli. E doğru olan budur. Çünkü hac aynı zamanda bedeni ibadettir. Aynı zamanda mari ibadettir kendi yerine yapma imkanı yok ise vekalet gönderebilir. Burada zaman zaman gördüğünüz başka gariplikler de var. Ne gibi var? Adam kalp hastası. Yerine hacı göndermemiş. Vekil göndermemiş. Kabe'ye kadar gelmiş. Kabe'nin dışarıdan içeriye bir giriyor bir de sağ olsun getiren arkadaş onu en izdihamlı zamanda sokmuş. Manzarayı bir görüyor, ben buraya giremem diyor. Şimdi gelmiş, soruyor, ısrar ediyor ve istenildiği fetvayı vermedin diye neredeyse bir de dövecek. Ben birisini parayla tutsam da diyor, tavafa yerine tavafa adam gönderecek. Türkiye'den vekil göndermemiş, Kabe'nin kapısından içeriye vekil gönderecek. Tavafı yerine tavaf ettirmesi için bu caiz değildir. Kabe'ye kadar gelmiş bir insanın nirine, içeriye girerek tavaftaki vekalet, başkası adına tavaftaki vekalet caiz değildir. Tamam. Bu insan evet, yani yukarıdan el arabalarında yaptırılabilir, bekler, tenha anına yakalar yapabilir, o ama girmesi doğru değil. Onu kabul ediyoruz. Ama o manzarayı görüp de paniklemek, arkasından ben bunu yaparım diye tutturmak, e, yapamam diye tutturmak, Senden cebrem bu iş içinde fetva almaya çalışmak bunlar hiç doğru değildir. Kabe'ye kadar gelen insan Kabe'den içeriye vekil gönderemez. Bazı vekâletler var, caiz değildir. Bazı vekâletler var zordur. Yani şartları zordur. Bazı vekâletler var kolaydır. Zor olan vekâlet nedir? Taşlama vekâleti zordur. Bir insan Taşını atabiliyorsa kendi taş atacak. Arkadaşı taşlamaya gidiyor. Ya ben çok yorgunum. Al benim da at. I -ı. Gidip kendi alacak. Erkekler hanımları götürmüyorlar. Kendileri atıp gelecekler. Hayır. Gece git gerekirse. Doğru olan budur. Hatta yine kaynaklarımıza, kitaplarımıza. Bakınız bir insan baygın ise taşlama bölgesinde ise baygın ise avucuna koyarak attırtmak daha doğrudur der. Bundan biz ne alıyoruz? Bu vekaretin o kadar kolay olmadığını anlıyoruz. Anlaşıldı? Bazı vekaretlerde de nedir? Kolaylık vardır. Yani bir insan gerçekten hasta ise, taşlamaya gittiğinde hastalığı artacak ise, zarar verecek ise götürülmeyebilir. Tamam? Ama taş vekareti zordur. Bu gerçeği biliniz. Herkes ona taşır ki ben Türkiye erken dönüyorum. Beninkileri sen at diyen de var. Bu ve benzeri. Kolay olan vekalet nedir? Misal olarak şöyle. Zekatta zaten kolaydır. Benim yerime zekatı sen dağıt. Olabilir. Ama burada bizim ile ilgili olan kolay zekat nedir? Kurban vekaleti kolaydır. Kurban fıtraten her insanın kesebileceği, yapabileceği bir iş değildir cenab Allah insanların fıtratını insanlardan iyi biliyor. Kurban vekaletinde kolaylık vardır. Dolayısıyla kurban vekaletini herkes birbirine vekalet vererek kurbanını kestirebilir. Sanal ortamda yalışarak telefonla vekalet eh, Neyle ilgili? T şey, kurbanla ilgili verilebilir. Yani bu e, sesin ondan geldiği kesin ise günümüzdeki bunun aksi yok. Yani hemen hemen güveniliyor. Veyahut da bilginin ondan geldiği kesinlikle ise evet. Verilebilir. Tamam. Böyle haçla ilgili, ya kısaca özetle şöyle bir kuş bakışı baktık, gezdik, dolaştık. Nasip olursa haftaya yine ben Mekke ile ilgili ve Medine ile ilgili o resimleri, Kabe'nin, Arafat'ın, Mina'nın, Müzdelife'nin, Cebeli Tevri'nin, Hıra'nın, Ohud'un, Kıblete'nin, Kuba'nın, Mescid-i Nebi'nin ve oraların inşallah şeyini getireceğim, resimlerini getireceğim. İnşallah onlarla paylaşarak hafta herhalde son dersimiz yani bildiğim kadarıyla son dersimizi paylaşmış oluruz. Ben tekrar olur mu diye sordum. Geçen sene bir paylaşmıştık. Yine arzu ediliyor. İnşallah böylesinin daha hayırlı olacağına, daha bütünleyici olacağına inanıyoruz. İnşallah onları paylaşırız. Tabii ise gönül arzu ederdi ki mesela Mescid-i Nebi'nin eski merhaleleri de olsun. Çünkü Mescid-i Nebi Peygamber Efendinin devrinde ilk yaptırıldığı zaman ben de şurada bir yerde de not olarak gözüme çarptı. Mesela eni yaklaşık olarak 33 metreymiş. 33 metre eninde 28 metre işte derinliğinde olan da 33'e 28'miş. 70 zira 60 zira şeklindeymiş. İlk defa genişletme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz devrinde genişletilmiştir. Yani Efendimiz bir yaptırmıştır Mescid-i Nebi'yi. Bir de daha sonra genişletmiştir. İyi ki de genişletmiş. Niye? Böylece inanıyoruz ki bir mescid daima genişletilebilir. Büyüdükçe de ana mescid hükmünü alır. Yani i̇lk örneğini Allah Resulü kendi yapıyor. Hayber'in fethinden sonra hem Müslümanlar çoğaldığı için artık camiye sığmadıkları için elhamdülillah hem de hayber ganimetleri olduğu için mescit büyütülüyor. 100 zira çarpı 100 zira haline getiriliyor. Yaklaşık 46,2 çarpı 46 demek 2135 metrekare oluyor. Yani Peygamber Efendimiz bu dünyayı terk ettirdiklerinde mescidin içi 2135 metrekaredir. Yaklaşık iki dönümü geçiktir. Anlaşıldı? Şimdi mescidin işte Peygamber Efendimiz devrinde mescidin nerede, nereye olduğu bellidir. Günümüzde de belli. Bir tarafında türbe var. Çünkü Ayşe validemizin evinin duvarı mescidin öbür duvarıydı. Bitiş duvarıydı. Ayşe validemizin camlı pencereleri nereye bakıyordu? Mescidin içine bakıyordu. Orada nereye kadar? Biri taraftaki sütunlar yani bitiş noktasındaki sütunlarda halen üzerinde ''Hezâ haddü mescid nebi'' diye yazıyor. Bütün sütunlarda o sıra sütunlarında baştan sona kadar her sütunun üstünde yazıyor. Resulullah'ın mescidinin sınırı buraya kadardı diye. Kuzey ve güney güney tarafındaki bu ön taraf değil, türbenin tam hizasında orada iki tane mihrap var. Mihrapların olduğu yer. Bir tanesi peygamber efendim bu iki mihrabın ikisini de kullanmıştır. Birisini daha sonra Mısır Sultanı Kayıt Bay yaptırmıştır. İkincisini Kanuni Sultan Süleyman yaptırmıştır. O günlerde de orada mihrap vardı. O mihrapların yerine bu iki mihrap yapılmıştır. Birincisi mescid küçükken mihraptır. İkincisi mescit büyüdükten sonraki mihraptır. Anlaşıldı? Mihrabın sağında da minber vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz me beyne kabri ve minberi Ravdatum min riyadil cennet diyor. Kabrimle minberim arası Cennet bahçelerinden bir bahçedir diyor. Bahsedilen o türbenin başlangıç duvarıyla bu minberin olduğu yere kadar olan hizadır. Ama mescid ondan daha büyüktür. Şüphesiz tekrar ediyorum. Osmanlı kubbeleriyle kubbelenmiş bölümün sonuna kadar devam eder bu mihraplardan. Ama sağ taraftan nereye kadar devam eder? Her bir sütununun üzerinde burası Resulullah mescidinin sınırıydı yazısının olduğu yere kadar devam eder. Bu da yaklaşık 2135 metrekarelik bir alandır. Bugün mescit tavan hariç mescidin alt zemin genişliği 82 bin metrekaredir. 82 bin metrekareye ulaşmıştır. Evet. Şimdi Avlu tabi e, avlu eklendi. Avlu da dünya kadar da. Şimdi avlu bir daha büyütülüyor. Yani mevcut avlu Kıbrı'ye dönünce sağ taraftaki binalar yıkılarak oraya doğru mevcut avludan daha büyükçe imamın hizasından başlayarak mescidin son nokta hizasına kadar yeniden büyütülüyor. Oraya bir hayli herhalde şöyle böyle e, yani 300 bin civarında, belki 400 bin civarında yine kapasitesi olacak bir alan açılıyor. Üstü şemsiyelerle örtülecek. Şemsiyeler hoşa gitti. orada gölgeli oluyor. Şimdi bir de pervanelerle bezendi. Yeniden genişletme yapılacak. Mevla hayırlısı elhamdülillah. Yani Müslümanlar mescidin bakınız kaç katı büyüdü son büyümesi, son büyüme yani Osmanlı devrinde yapıldıktan sonraki de, sonraki de bir büyüme mevcudun 9 kat oldu. Bir herhalde yani mevcut mescit katından 2 katına yakın da avlu ilavesi yapıldı. Şemsiyelerle beraber avlu ilavesi yapıldı. Yine de Müslümanlar sığmıyorlar. Gönül arzumuz şu. Bu sayıya ulaşan Müslümanların bir de gönülleri dolarsa, içileri dolarsa şuurları dolarsa bu sayıyla beraber, hani kemmiyetle beraber, bir de keyfiyet yerle yerine bulursa, çok şey değişir. İnşallah ümidimiz, hayalimiz odur. Çünkü düne kadar ben Türkiye'de umreyi anlatamazdık. Türkiye'de bir umre niye denir? Haç biliyordu herkes. Ama umre neye denir? Haçta yapılan umreyi biliyorlardı. Ya haç mevsiminin dışında da gidilir de umre yapılır. Bu bilgi Yaklaşık 1980'li yıllara kadar yoktu. 85'lere kadar da yoktu. Biz bunu anlatamıyorduk. Bir yere geldiğinizde hiç bilinmeyen bir şeyi anlatmak kadar tuhaf bir şeydi. Elhamdülillah biliniyor. Şimdi umre mevsimlerinde de dolup dolup taşıyor. Burada belki bir şey daha söylemek lazım. Hacca giden insanlar da son olarak başkalarının yerine tavaf yapabilirler mi? Yapabilirler. Ecrini bağışlayabilirler mi? Bağışlayabilirler. Bir tavaf yapıp birkaç arkadaşının, dostunun yakınına bağışlayabilir mi? Bağışlayabilir. Yaptığı tavafı vefat eden felana bağışlayabilir mi? El cevap bağışlayabilir. Bir başkasının adına umre yapabilir mi? Bunlar tasattuk babından yapabilir. Deminki dediğim gibi o yapmış olur mu? Adına yaptığı insan yapmış gibi olur mu? Bunu diyemiyoruz. Hep ümit edilir diyoruz. Böyledir. Ama Mekke'ye giden insan eğer yeniden umre yapacaksa şu diyelim ki Mekke'nin içi, şurasına Mekke diyelim, Mekke'nin içi ne yapıyor? Bu bölgede bulunuyor. Mekke hareminin dışına çıkacak. Mekke'li gibi hükmünü alır. Bunu söylemiştik. Oradan niyet edecek umreye. Oradan telbiye getirecek. Oradan gelerek tavafını yapacak, sağını yapacak, saçını kesip umreden çıkacak. Bunu başkasının adına yaptığı zaman niyet ettim Allah rızası için fılan adına veya fulana adına diyecek. İhrama girerken bu niyetini yapacak. Sonra telviyesini getirecek, sonra gelip ibadetini yapacak. İhrama girerken bu niyeti yapması yeterlidir her tavaf yaptığında, her sağ yaptığında fünenin adını yapıyorum diye tekrar etmesine ihtiyaç yoktur. Ederse mani olur mu? Olmaz. Onların yerine yapabilir. Bir insan birden fazla umre, birkaç tane umre yapabilir mi? El cevap yapabilir. Kendi sıhhatine, sağlığına dikkat etme şartıyla. Bizde garip, direkt zahiri almalar ve belli nokta saplantılar başladı. Bunu şunun için söylüyorum. Bazen çok defa da iyi niyetli yapılıyor. Ama bu doğru değil. Peygamber Efendimiz kaç defa umre yapmış? İşte dört kere yapmış. Siz niye 10 kere yapıyorsunuz? Allah Resulü o kadar fırsat bulmuş. Birisine diyebilir misin? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 63 yaş yaşamıştır. Sen niye yaşamaya devam ediyorsun? Öl. Bunu yapanlar da olmuştur. Yesevi Zade için söylerler. 63 yaşında da hayat barda haram diye artık kabre girmiş. Ömrün gelik alanı kabirde yaşamış. Bunlar doğru davranışlar değiller. Bunu diy diyemiyoruz. Peygamber Efendimiz kaç kere 26 sefer cihad için sefere çıktı. Sen de çık. Ne oturuyorsun? Hem de Myanmar'ın o kadar ihtiyacı var ki yani olarak, yani haliyle yani bu nevi kıyaslar doğru değildir. Efendimiz kaç kere haccetmiştir. Sen niye çok hacca gidiyorsun? Ve benzeri bunlar doğru cümle değildir. Bir insan ne kadar yapıyorsa o kadarın ecrini alır. Ve şunu demiyorlar. Efendim her yıl umreye gidiyor. E umreye gideceğine fakirlere yardım etse ya, Fakirliğe yardım etseye doğru. Ama umreye gitmeyenler ne kadar yardım yapıyor? Bunu da bir düşünelim. Urmiye, umreye giden insanın iyilik etmesi duygusu da canlanıyor. Onu da hesap edelim. Ama asıl benim üzüldüğüm şu her sene tatile gidene bunu söyleyen hiç kimse yok adam 5 yıldızlı otellerde iki umre parası harcıyor bir de duyguları da yaralanıyor oraya giden tatile giden müslüman kardeşlerimizin ölçüleri de gevşiyor hiç ona sen işte şu kadar masraf ediyorsun oraya buraya tatile gideceğine fakirlere yardım etmeyen yok ama umreye gidene diyorlar ne hikmetse şunu diyeyim, yani bazen insanın kendinin de ihtiyaç oluyor. Namaz bizi tazeliyor, imanımızı tazeliyor, Rabbimize bağlılığımızı tazeliyor, oruç bizi tazeliyor, umre bizi tazeliyor, beytullahı görmek bizi tazeliyor, sılamızı görmek, dostlarımızı görmek, müminleri görmek, samimi insanları görmek bizi tazeliyor. Bütün bunların hesabını, kitabını iyi yapalım. Bir insan gevşek zihniyetlerinin yanında dura dura ruhen gevşer, tesir eder. Hani alim bir zat bir şehre giriyor. Şehre girmeden evvel kafilerin de reisi o, kafiredekiler topluyor. Diyor ki, bakın diyor, benden alacağı olan varsa burada istesin. Para ihtiyacı olan varsa da söylesin diyor. İçeriye girince benim de damarım tutuyor, zor alırsınız. O şehir cimri bir şehirmiş. Onların ahlakı bana da geçiyor diyor. İçeride zor alırsınız, alacaksanız burada alın diyor. Çevrede bulunan insanların ahlakı insana tesir eder. Hırsı sana da tesir eder. Bir de onun bencilliği, ona karşı sen bencillik edersin esasen ama ister istemez gelir ahlakına yerleşir. Birisi var ki meyvenin en güzelini almak istiyor. Her şeyi kendine yontmak istiyor. Her şey öyle hareket ediyor. Sen ona o fırsatı vermemeye çalışıyorsun. Niye? Onun davranışı seni tahrik ediyor. Bir müddet sonra... O hırs sana da yerleşiyor, bunun için tesir edicidir, onun için Beytullah'ı görmek, gönüllere tesir eder. Mü'min dostlarla beraber olmak, gönüllere tesir eder, hayır işleyenlerle beraber olmak, hayır konusunda insanı teşvik eder. İlim irfanla uğraşan insanlarla iç içe olmak, insanı ilim irfana teşvik eder, bunun içinde gidilmesinde bir sakınca yoktur. Bir iyiliğin karşısına, öbür iyiliği, bir doğrunun karşısına onu yapma, bunu yap diye bir başka doğruyu çıkartmak doğru değildir. Bunun önü de alınmaz. Misal olarak söylüyorum, mahallenizde, sokağınızda bir kardeşin başına bir şey geldi ona maddi yardım yapıyorsunuz. Bir tanesi elini tut hayır buna değil, ben daha fakir biliyorum. Ya sen bu insanı gördün, bunun çilesine şahit oldun, ilk önce ona vereceksin, ona yardım edeceksin. Bu ölçümüz genellikle kaybolmamalı. Hayatla yüz yüze geldiğimiz, karşılaştığımız hadiselerin bize tesir etmesi beşer olarak normaldir. Bunu önlemek doğru değildir. Onun için niye bir kere umruya gidiyorsun, niye iki kere umruya gidiyorsun, niye hacca gidiyorsun, niye sen şunu yaptın şöyle ediyorsun, bunu yaptın böyle ediyorsun, böyle bir ölçü çok fazla doğru değildir. Bu nevi şeyler insanın kendi kararına bırakılmalı, kendi işlerine bırakılmalıdır. Borç alarak gidilebilir mi, ödeyebileceğine inanıyorsan, sana borç verenden mağdur etmiyorsan gidilebilir. Çünkü fırsat bazen insan parada fırsat bulur da zamanda fırsat bulamaz. Bizim bir kardeşimiz var, babam diyor kalp hastası. Baba artık gitme diyoruz diyor. Gidiyor, geliyor, yoruluyor diyor. Epey bir yorgunluk atmaya çalışıyor. Tamam bir daha gitme, gitmeyeyim diyor. ediyor. E, e Haç mevsimi, Umre mevsimi yaklaşıyor diyor. Babam kıpırdanmaya başlıyor. Neza, baba hani söz vermiştin, tamam söz vermiştim diyor. Ama içi başka türlü diyor. Biz biliyoruz diyor. İyice mevsim yaklaştı mıydı diyor. Babam da oturduğu yerden kalp atışları değişmeye başlıyor diyor. Baba sen en iyisi git diyoruz diyor. biz gene derliyor, toparlıyoruz onu gönderiyoruz diyor. Yani adam diyor orada orada iyi oluyor. Biz ne yapalım diye. Şimdi insanlar var. İnsanın bu haline dikkat edelim. Bir insana hayır yolundan alıkoymak iyi değildir. Kendi haline bırakmakta da daima fayda vardır. Noktaladım ben burada. E, haçla ilgili, detaylarla ilgili bir hayli konu var. Ama bu kadarının yeterli olmasının gerektiğine inanıyorum. Burada da noktalıyorum. Programı tamam. Aynı olacak. Test, <gülüyor> test olacak. Test olacak. Ya 25 ya 40 soru olacak. Bu benim zamanıma bağlı. <gülüyor> İkinci dönemden iyi. Doğru ikinci dönemden. Birinci dönemin notları iyi olduğuna göre öğrendiğin ikinci dönemden itibaren. Tamam. Başkasının yerine hac eden biri. Mesela kendisi İstanbul'da kendisine vekalet veren biri Sakarya'da ise onun beldesinden yani Sakarya'dan mı Mekke'ye gitmelidir. Hayır İstanbul'dan gidebilir. Bunu söyledik. Yani Sakarya'dan olan bir insan İstanbul'dan gönderebilir derken bunu kastettim. Yoksa gidip de Sakarya'dan gider demedim. Öbür türlü zaten olur. Bu da fena bir hatırlatma değil. Mekkeli bir insan Sakarya'ya gelse de o Mekkeli'yi Sakarya'dan götürse yetirse olur. Yani bir, bir yerin nereli olduğu değil, nereden hacca gidip geldiği daha önemlidir. Ama kendi beldesinden, çevresinden, oradan olursa e, de, dediğimiz gibi ariyyul ala dediğimiz cinsten olur. Gece yarısından sonra vakfeye Efendimiz birkaç kişi izin vermiştir de kendisi de yapmış mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz Müzdelife'de beklemiştir. Sabah namazını Müzdelife'de kılmıştır. Ondan sonra vakfesini yapmıştır. 120 bin sahabi ondan sonra sabah namazından sonra Müzdelife'den ayrılarak minaya gitmiştir. Taşlamalara gitmiştir. Defterlerinizi yırtmaya, israf etmeye devam ediyorsunuz. Tamam. Adetli kadın Fatiha okuyabilir mi? Dua niyetiyle okur. Zikir niyetiyle okur. Yatağa yattığında okur. Değişik vesilelerle Fatiha okuyorsa bunu Kur'an-ı Kerim tiraveti manasına değil zikir ve dua niyetini okuyabilir. Tamam. Felaknas da böyle değil mi hocam? böyle. Doğru. Dua ayetleri böyle. Ayetel Kürsü de böyle. Kendi yaşadığı memlekette Kura'dan dolayı gitmesi zor olduğu için başka memleketlere yazıp hacca gidilirse kabul olur mu? Hem de nasıl? Özellikle Tunceli ve Aydın'ı tavsiye ederim. Buralardan az yazılan var. Çıkma oranı yüksek. Tunceli'nin zaten belli. Aydın da gevşeklikten belli. Aydınmış mı? Oraya ikamet mi aldırmak gerekiyor hocam? Bilmiyorum yani. Şartlarını bilmediğim için takılarak söylüyorum ama mümkün yani. Adamın mesleği olmadığı halde kasap, berber veya başka meslek adı altında ücretle hacca götürüyorlar. Bu doğru mu ve gidenin hacı kabul olur mu? Şimdi bir zamanlar Tayyar Bey kızıyor. Kim? ilk defa diyanetin dışında hacı gelmeye başlamış. Bütün hacılar kaçık, kaçı, kaçaktır diyor. Haçları kabul olmaz. Kaçak hacıdır diyor. Şimdi bir diyanet hacısı var dedi. Bir de kaçak hacı var dedi. Sakın kaçaklardan olmayın. Daha sonra dedik ki sadece Diyanat Hacı kaçak hacı yok dedik, hacı çok. Bir diyanat hacısı var, o zaman Almanya'dan milli görüş yoğun olarak on bin geliyor. Diyanat hacısı var, milli görüş hacısı var, berber hacı var, çöpçü hacı var, çöpçü diye geliyorlardı. Kasap Hacı var, daha dedik dünya kadar hacı var, sadece bu kadar değil. Şöyle diyeyim, bu insan böyle güç getirmiştir, böyle imkan bulmuştur, kuradan çıkmamıştır, kasap gitmiştir. Kasap vizesine 10 bin kasap ihtiyacı var diyorlar, 5 bin kasap ihtiyacı var halbuki. 5 binini kasap getiriyorlar, 5 binini vizeyi satıyorlar bir güzel. Böyle gitmeyeceğim. Kasaptı, berberdi bu. Berber, berbere ihtiyaç mı var? Berber vizesiydi, kasap vizesiydi. Bunu hükümet de biri üç aşağı beş yukarı ama bunları veriyor, böyle geliniyor. Tavsiye eder misin ayrı? Çünkü bunların doğrudur. yok. giden insanlarda çok defa perişan oluyorlar. Ama maddi durumu veya kura çıkmayışı buna yetiyor. Ayrıca böyle zaten gidilmez. Doğru değildir. Bir de erkek kabul ediyorlar. Belli bir yaş arası kabul edilebiliyorlar. Gidilebilir mi? Gidilir. Gidilince bu insanlar haç yapınca haçları haç olur mu? Olur mu? Elbette ki olur. Yani böyle değil. Bu hacının makbuliyeti veya mebruliyeti kendi haç yapış tarzıyla ilgilidir. Yoksa e, vizesinde berber yazıyor. Veya kasap yazıyor ile ilgili değildir. Evet. Sahiden berber olup kasap vizesi alan da var, kasap olup berber vizesi alan da var. Takılıyorlar orada birbirlerine. Bir de Arabistan'da biliyorsunuz İngilizce'de E okunuyor ya, berber yerine barbar yazıyorlar. Adam berbere gitmiş tabi orasını burasını yakmış, birkaç yerde kesmiş. Nasrettin Hoca gibi, Nasrettin Hoca adam tıraş ederken kesiyormuş, bir pamuk yapıştırıyormuş, kesiyormuş, pamuk yapıştırıyor. Sağ tarafa başlayınca hoca dur demiş Allah için, orayı da demiş bari buğday ekeyim. Bu taraf pamuk ekildi. Şimdi, şimdi onun gibi, orayı da, bunlar diyorlar sahiden barbar, bar. boşuna yazmıyormuş kapıda barbar bar diye. Ben seferiylikle ilgili bir soru soracağım. Tamam tamam. Gittiğimiz yerde seferi olduğumuz belli. Fakat ben namazlarımı isteğime bağlı olarak tam kılabilir miyim? Hayır. Hanefilerde hayır. Şafilerde evet. Tek başıma kıldığımda diyor Allah razı olsun. Sağ ol sağ ol. Hayır. Neden? Hayır. Yani şöyle diyelim. Seferde namaz nedir? İki rekattır. Dörtlü rekattır. iki rekattır. Bunu şunu söylüyorum. Biz sabah namazını neden dört kılmıyoruz? Sabahleyin vaktimiz var. Kalktık, seher vakti, benim vaktim çok dedik, sabah namazını iki değil, dört kıldık. Niye kılmıyoruz? Cenab-ı Allah dört olarak farz kılmıştır. Dört değil, iki olarak farz kılmıştır. Onun için iki kılıyoruz. Öğle namazını, farzını dört kılıyoruz, altı kılmıyoruz. Neden? Cenab-ı Allah dört rekat olarak farz kılmıştır. Hanefiler diyorlar ki, seferde de namaz iki rekat olarak farz kılınmıştır. Artısı doğru değildir. Anlaşıldı Ayşe gelen hadis nedir? Esasen namazların temeli ikişer rekattır. Öyle farz kılınmıştır. Seferiye namaz azaltılmamıştır. Mukim olana çoğaltılmıştır diyor. O Fatiha'nın okunup da dam Sure'nin okunmadığı rekatlar artı gelmiş rekatlardır diyor. Seferde dörtlülerin bu artıları kaldırılmıştır aslı kalmıştır diyor. Anlaşıldı? şey olarak yine söyleyen bu. Onun için iki ilavesi çok doğru değildir. Bir şey daha sıkıntı, şöyle bir sıkıntı var. Deneyelim. Zihin karışmasın diye anlatmayayım diyorum ama bilmekte de fayda var. Şimdi biliyorsun kaide ahire nedir? Farzdır. Tamam? Öğle namazını 4 rekat kılıyoruz ya. 4 rekat iki rekat kıldık, oturduk. O neydi? Vacip. Sonra iki daha oturduk, kıldık oturduk. O ney? Farz. Seferde iki rekattan sonraki farza dönüşüyor. Niye? Kayde-i o. Onu unutarak üçe dörde kalkarsanız namazınız fazil olur. Anlaşıldı. Böyle bir de ek bilgi de var. Bu üzerine biraz düşünmek gereken bir şey ama bilgiyi, ilmali karıştırırsanız bunları göreceksiniz. Onun için seferde namazınızı ne yapınız? İki kılınız. Fazla namaz mı kılmak istiyorsanız? Kalkın sünnet kılın. Tamam. Daha çok ecir kazanırsınız. Mesleği nezenlik olan birisi hemen bıraksın. Mesleği nezenlik olan ve restoranlarda neyi çalarak geçimini temin eden bir kişinin kazancı helal midir? Helaldir diyemiyorum. Fazla da ileri gitmek istemiyorum. Söylediğim bir genel bir prensip var. Mahza taatten, mahza isyandan ücret alınmaz. Yani şarkıcının açık ifadeyle şarkıcıların ücreti caiz değildir. ki caiz değildir. Şunlar günah işleyenlerin şu veya bu sebeple kazançlara caiz değildir. Devam ediyorum. İmamlık yapan insanların ücretle imamlık yapmaları Hanefilere göre caiz değildir. İmam-ı Şafi Hazretleri caiz görüyor. Boş kalır camiler çekintisiyle caiz görüyor. Yoksa bu ücrete hak eder manasında caiz görmüyor. Anlaşıldı. Bizde de eskiden terzik denilen terzik verilirdi bu insanlara. Nedir imamlık yapıyorsa maaş işin bedeli tayin edilmezdi bu insanlara. Bu insanlara bakılır. Kendisi var, hanımı var, annesi yanında. Dört tane de çocuğu var. Dört çocuk, iki kendi altı, bir de anne yedi. Yedi kişilik bir aile nasıl geçinir? Çünkü bu insanın gününü biz alıyoruz. Yedi kişilik ailede şuna geçinir diye öyle bir fiyat tayin ederlerdi. Aynı işi yapan öbür imam nedir? Kendisi var, hanım var, bir çocuğu var, başka kimsesi yok. Onu üç kişi kabul eder, ona göre fiyat tayin eder. Aynı işi yapan insan farklı şey alırdı. Niye? Bakmak zorunda olduğu insan farklı diye. Eğer işine göre maaş tayin edecek olsaydı, ikisi de aynı işi yapıyor, ikisinin de aynı ücret olması gerekirdi. Hayır, ona göre yap, yapmıyorlardı. Buna ne deniyordu? Bu insan vaktini bize veriyor, çocuk okutmaya, Kur'an okutmaya veriyor, imamlık yapmaya veriyor. Biz de bunun geçimini temin edelim bölümünden yapılırdı ve bunu devlet vermezdi, vakıflar verirdi e genellikle. Bu yüzden de imamların, hocaların başı daima devlete karşı dik olurdu. Böyle bir şey yaşanır da. Şimdi haliyle yani bunlar kayıp kayboldu gitti. Şimdi neyle ilgili bir sürü söyleyeceğim var. Yani ne işte sesi hakikaten insanı duygulandırıyor, manevi bir haz da veriyor, giderek hüzünlendiriyor, giderek melankoniye de çeviriyor. Yani ney tehlikeli çalgılardan birisidir bilesiniz. Ney ve keman tehlikelidir. İkisinin de sesinde hazinlik vardır, İkisi de kaptır götürür neyzenlerin çoğu da keman çalanların çoğu da ya verem olurlar ya melankoliye yakalanırlar maalesef yani hastalık yapan bir şeydir giderek de daha fazla yani du bunlar duyguyu artırır çabuk ağlar e, çabuk öfkelenir duygu duyguseline çabuk kapılırlar daha da kötü var itam etmek istemiyorum ama e, şey var ben mesela Neyzenlerin çoğu ilerledikçe daha da fazla ilerliyor bu. Çoğu sonradan içki içmeye başlamışlardır. Meşhur neyzen tevfik biliniyor. Çok dürüst bir adamdır. Dobra bir adamdır. Yani şey olarak her gün tövbe eder her gün yine içermiş. Akif'i çok sever. Bazen yani Akif onun işte içki kokusuna da alışmıştı diyorlar. Sarılır ağlar. Kapısının önüne oturur ağlar. Değişik bir insandır. Hiç kimseden de ne devlet başkanından ne hiç kimseden de lafını sakınmaz. Şiirleri var yani söyleyeceğim biraz tu tuhaf olduğu için söylemiyorum. Öyle öyle birisidir. Ama bu sıkıntılıdır. Yani iyi bir meslek yani belki gençler işte amatörce olunca hoş görüyoruz, şöyle diyoruz, böyle diyoruz ama yani bilin ki yani bu tür çalgılarda sıkıntı vardır. Keşke sormasaydı daha iyi olurdu. <gülüyor> Bir de şeyde beğenmiyorlar yani. Ne? Şu kadar liradan aşağı Evet. Falan. Bunların şeyi nedir hocam? O da, da aynı. Ne mi? diyeceğim? Onlar da aynı. Daha sana söyleyeyim. Oraya gitmeden. Adam geçen gün vapurda gazetede gördüm. 50 milyon lira mıydı? Dolar mıydı? Bilmiyorum. Kumarda diyor ki adlarını sevmiyorum zekretmeyi. 50 milyon dolar kaybettim diyor. Birisi. Tanınmış, Türkiye'de bir 50 milyon dolar kumarda kaybettiğim paradır diyor. Yılı falan yazıyor muydu? başlıkta görmedim gerisini. Bir yılda mı kaybetti? Serdar Ortaç. Evet. Ben yılını sordum. <gülüyor> bir yılda mı, yoksa şimdiye kadar mı? Ama bakınız, 50 milyon dolar sadece adamın kaybına acımıyorum ben. Daha hayırlı bir yere de vermeyecekti haramdan geldi, harama gitti. İki türlü de haram işlemiş oldu. Bu önemli değil. Önemli olan bence ne biliyor musun? O 50 milyon doları buna kim verdi? Onu dinlemek için para veren salaklar verdi. 50 milyon dolarlık sadece o salak değil. Bu kadar salak var. 50 milyon doları gökten yağmadı bu para. Nereden buldu? Salaklar topluluğundan buldu. Böyle. Bu Kendim haramdan gelen gideni de şey yapıyor aydan gelen huya gider. Ona, ona çevirmişler. Onu dememek için de, de, dedim şey böyle. Şimdi kabir namazı kılmak caiz midir, değildir? Bakınız yani namaz kılın, dua edin yani olarak oturarak yani oturarak kılanlar olduğunu gördüm. Biliyorum yani kabir namazı, kabir nur namazı tam adı da. Yani şey değil. Bakınız yani insanlara dua ediniz. Şöyle diyeyim. Nafile bir namaz oturarak kılınır mı? El cevap kılınır. Türkiye'de çok fazla yok ama yani Pakistan'lara daha yaygın kılınır, caiz. Ama Kamil'i ayakta kılmaktır. Bunu oturarak kılınca adı kabir nur namazı olmaz. Yani kabirdeki insan için dua edebilirsiniz. Kabirdeki insan için hayır edebilirsiniz. Ama kabirde namaz kılınmaz. Kabir nur namazı altı altında da bir namaz yoktur. Tamam Bitir namazında ikinci rekattan sonraki oturuşu unutursak seyir secdesi mi yapmalıyız? Evet. Seyir secdesi yapılmalı. Seyir secdesi yapılmalı. Emilgatör ve benzeri işte yememiz ne kadar uygundur? Şüpheli midir? Şüpheli görülüyor. Uzak durulmasında fayda var. Organ bağışı yapmak caiz midir? Bu çok soruldu. Çok soruldu kime yapıldığını biliyorsan caizdir. Meçhule caiz değildir. Özetle söyleyeyim. Abdestsiz, abdestsiz olarak Kur'an-ı Kerim'i bezde veya benzeri şeyle tutmak uygun mudur? Tutulabilir. Buna izin veriliyor. Değil mi? Üzerindeki o kılıf. Kılıfsa kabul edilir. Kendinden olan, kendinden parça olan kılıf kabul edilmiyor. Dıştan takma, giydirme bir kılıf ise evet. Günümüzde mescitler çok katlı yapılıyor ve ana mihrabın olduğu yeri görmeyen birinci, ikinci katlar yapılıyor ve buralarda da vakit ve cuma namazları kılınıyor. Şimdi bunda bazı sıkıntılar var. Sıkıntı şöyle, cami diyelim ki caminin ana bağlı bağlıysa caminin ana yapasında buna caiz var, mekan bütünlüğü sebebiyle. Ama onu takip eden Kur'an kursları gibi ek ve benzeri binalar ise ve bu da sadece hopörler bağlantısı var. Cemaati görmüyorsa, cemaat de onun hizasına kadar gelmiyorsa bunda sıkıntı var. Bunda sıkıntı var. Bunun yeniden bir çok da kılınıyor, yapılıyor. Bunun yeniden bir gözden geçilmesi lazım. Bir iş yerinde cuma kılınıyor. Girişleri serbest bıraktılar. Ama yemekhanenin yanı mescid dışarıdakiler bilmiyor. Burada cuma olur mu? Olmaz. Olmaz yemekhanenin yanında herhangi bir şey yani cuma namazı kılınan yer umuma açık ve e, nasıl diyeyim e, cuma namazı kılınabilecek vasıfları taşıyan bir yer olmalı gelip geçici bir yer olmamalı cuma kılınan yer ibadethane olmalı gelip geçici bir meydan olsa olur meydan her tarafı açıktır her meydan şeye dönüşebilir ama e, bir apartmanın odası Veyahit bir petrol istasyonunun mescidi ve benzeri yerler cuma namazı kılacak yer haline getirmiş. Buralarda cuma namazı kılınır mı? Buralar cuma namazı için kılmak için yeterli değildir. Çok doğru değildir. Cuma namazı esasen bölgenin çarşısıyla, pazarıyla bir bölgenin ana camisinde kılınmalıdır. Bizim vakfın camisi kendine ait yani inşası cami olaraktır, mescit olaraktır. Güzeldir, mihrabı var, her şeyi var ben izin vermedim. Benden fetva koparamadık diye kızıyorlar. En çok da karşımızda devlet hastanesi var onlar kızıyor. Yürüyüş yapacaklarmış gelecek bizim önümüzde dedim. Ben de hastanenin önüne giderim yürüyüş yapmaya. Şimdi e, cuma namazı bir insanların bir araya geldiği e, toplu kıldığı namaz olmalıdır. Ara mescetlerde eskiden kılınmazdı. Şimdi ara mescetlerde kılıyoruz bir de geçici mescetlerde kılmaya kalkıyoruz. Bu çok doğru değildir. mescitlere kabul etme. Evet, doğru olanı. Evet. <gülüyor> Kadının cuma namazı kadın cuma namazı kılabilir mi diye denilen kadın cuma namazı elbette ki kılabilir. Peygamber Efendimiz kadınları mescitlerden alıkoymayın diyor. Engellemeyin, mani olmayın. Bir kadın cuma namazı kılarsa namazı sahih midir? Evet, sahihtir. Üzerinden öğle namazı düşer mi? Evet, düşer. Tamam. Kadının üzerine cuma namazı farz mıdır? Hayır. Bu başka bir şey anlaşıldı. Nasıl yolcunun üzerine cuma namazı farz değildir ama yolcu olan insan cuma namazı kılarsa üzerinden öğle namazı düşer. Onun gibidir. Şimdi günümüzde yani sık sık işlenen şey işte kadınlara hatta diyanetin çıkan kararıydı. Onları zapta geçirmemişler diyanet kararı olarak sonradan kendi tahsis ettiler. Ee, ama aldıkları 300 kilit toplantıların kararlarından bir tanesi de kadınları namaza gitmeye teşvik idi camiye. Hayır bu doğru değildir. Kadın camiden engellenmez, gelir kılabilir. Bir de hep aynı şey atmosferde kıla kıla bazen ihtiyaç olur. Gelesin camide kılarsın, farklı bir atmosfer, cami atmosferi e, yaşarsın, güzel olur. Monotonluk giderilmiş olur. Ama kadının normalde evinin köşesinde kıldığı namaz... Camide kıldığı namazdan daha faziletlidir, daha hayırlıdır. Efendimizin hadis şerifi de bunu muciptir. Bu insanlara camiyi farz kılarsan, cumayı farz kılmaya kalkarsan eve kim bakacak, çocuklara kim bakacak ve onlara büyük bir meşakkat yükü yüklemiş olursun. Halbuki şerî şerif ne diyor? Cuma kılarlarsa geçerlidir, kılmazlarsa evlendi öğle namazı kılarlar. Geniş bir kapı açmış. Bu ev için de hayırlıdır, aile için hayırlıdır, çocuklar için hayırlıdır, evdeki yaşlı kadınlar, insanlar için hayırlıdır, yuva için hayırlıdır. Cenab-ı Allah'ın yüklemediği yükü zorla kendi sırtlarını almaya çalışıyorlar, bu meşakkat getirir. Anlaşıldı? Kadın imam olabilir mi? Baştan başlayayım. Kadın camilerde imam olamaz. <gülüyor> Oradan başlayalım. Erkeklere imam olamaz. Kadın kadın cemaatine imam olabilir mi? Herhalde soru doğru soru böyle olsa gerektir. Yoksa Amerika'da bizim zihniyetimizde oynamak için yapılan davranışlar değildir, doğru değildir. Kadın kadına imam olabilir mi? İmam Şafi Hazretlerine göre kadın kadına imam olabilir. Kadın kadına imamet yapabilir. İmamet yapan kadın da ön safın ortasına durur. Erkeklerdeki imam gibi öne durmaz. Birinci safın ortasını durur. Hanefilerde kadınların cemaat ve istikrarlı hele de cemaat oluşturmaları mekruhtur. Ama mekruha rağmen bazen tercih edilebilir mi? Evet edilebilir. Ne gibi? Teravih namazı kılarken gibi. Uzun okunacak. Bazen Kur'an kurslarında olduğu gibi millet nasıl namaz kılınır, nasıl namaz kıldırılır bilsin gibi. Birlikte namaz kılalım. Bir de işte talebeler oraya buraya gitmekle gelen toplu bir namaz kalın bu eğitim ve bu namaz alıştırma konusunda kıraatın düzgün olma konusunda nasıl yapılacağını öğrenme konusunda bu şekilde namaz kılma cemaatle namaz kılma hanefilerden mekruh olmasına rağmen tercih edilebilir mi? Öbüründen daha ön plana çıkarabilir mi? Evet bu sebeplere çıkarılabilir. Kendi başlarına teravih kılacak kadını, kıraatı düzgün olan var, olmayan var, okuyabilen var, okuyabilen var, okuyabilen iki üç sure bilen var, bilmeyeni var, şöylesi var, çok bileni var, hafız olanı var, şu. Kıraatı güzel olan, çok sureyi okuyabilen, bir de sağ olsun bizden namazda zaten e, öğrendik, e, iki üç tane sureyle hepsini hallediyoruz. Bütün teravih hallediyoruz yani bakın. Ama farklı sureyi okuyabilen, farklı ecir kazandırabilen, öne düşebilen bir bir Ramazan atmosferinin, bütün gönüllerde esmesine sebep olan bir atmosfer yakalanıyorsa, dolayısıyla böyle bir şekilde kadın imam olup da diğerlerine namaz kıldırabilir mi? Evet, kıldırabilir. Kadın pekala neden Hanefiler'e göre işte makrojenildi imam olmaz? Bunun bir sürü sebep var. Başlıca pratik hayattaki sebebi bir camiye bir kadın imam olsa, kadınlara kadın imam olsa, vallahi bir iki ay sonra o kadın ağlamaktan bir daha namaz da kıldıramaz. Dünyayla fıtrat bu. Şöyle olarak. Çünkü öne çıkan insan göz önüne çıkar, çok defa birçok şeylerin hedefi olmaya başlar. Bundan, bundan dolayı işte o camiye gidenler şöyledir, böyledir, bir sürü şey çıkar. Bu hala bunu üstümüzden atabilmiş değiliz. Mevla bizi bizden iyi biliyor. Onun için böyle bir hakikat vardır ama dediğimiz gibi olabilir mi kadın? Evet, bu şartlarla dediğimiz şartlarla olabilir. Umreye birilerini getirme için katkı payı alınabilir mi? Katkı payı ne? Neyi kastı ben anlamadım. Katkı payıyla neye kastediliyor? Şey bankaların... Anladım. Ben de acaba o mu diyordum? Yani sen diyelim ki 20 tane umreci buluyorsun, şirket seni ücretsiz götürüyor. Veya sana, sana sana katkı payı veriyor. Yani bunun karşılığı olabilir. Yani müşteriyle tekrar ediyorum. Müşteriyle satıcıyı buluşturmak bir hizmet midir? Hizmettir. Bunun ücreti olur mu? Olur. Buna ne deniyor? Simsariye deniyor. Veya şimdi yeni şeyle ne, ne, ne deniyor? Komisyon de, ne deniliyor Olur. Bu tabi şeye aşırı yük getirmemeli. Yani umreciye aşırı yük getirmemeli. Bir de normal zaten fiyatları boğuluyor. Bunu işte şirketlerin de bu işine gelir. Niye? Bir sürü yerde maaş vermediği kendine bağlı geneline ilgili kolları dalları oluyor. Bayi. Bu sayede yani bayilik ayaklı bayilik resmiyeti olmadığı için vergisi olmayan bayilik oluyor. Bu ek, büyük masraf onlara bir şube atsalar dünyanın kirasını ödeyecek. Oraya memur bırakacak şöyle oluyor. Böyle daha pratik oluyor. E, toplayan insan açısından değil oluyor. Ne oluyor? Pasaportları topluyor. Muameleleri takip ediyor. Onları tanıdıkları bir araya getiriyor. Bunlar e, insanın e, bütün bunlara ihtiyacı vardır. E, bunun ücreti olur mu? Evet olur. Bir kadın kocası istiyor diye çalışması uygun mudur? Eğer nafaka e, yeterliliği var da kocası buna rağmen çalışmasını istiyorsa bir de işin yapısına göre değişir. E, çalışma zemini uygunsa, iş yapmasa. Eve katkıda bulunma, yaşantı şartlarını daha iyiye taşıma açısından olabilir. Ama çalışacağı yer uygun değilse, e, günah getiren bir yerse, günah olan bir şeyde bir insan bir başkasına tabi olmak zorunda değildir. Böyle bir durumda iddialaşmak yerine ne yapması gerekir diyor da, eğer uygun değilse, çalışmak da istemiyorsa, şartlar İslami yapıya da uygun değilse doğru olan, İlk önce bir izah etmeye çalışması, baktı ki iş iddialaşmaya gidiyor, acı sözlere gidiyor, kadın ve erkek arasında, karı koca arasında konuşmalar bir müddet sonra iddialaşmaya dönüşür, acı söze dönüşür, incidecek söz seçerek söylemeye dönüşür. Ara yapacak söz söylemezler, bir müddet sonra nedir? Canını en çok hangi söz yakacaksa arar tarar onu söylemeye başlar. İki tarafta da vardır bu, böyle bir durumda bir büyüğü konuşturmasıdır. Doğru olan kendisinin iddialaşmaya devam etmesi değildir. Sözünü dinlediği, değer verdiği bir büyüğü onunla konuşturmalıdır, kendi iddialaşmamalıdır, kendi acı vermemelidir. Tamam. Evdeki bütünlük ve beraberlik korunmalıdır. Noktaladık. Haftaya osurulalım inşallah. Haftaya. <gülüyor> Yok geriye kalmasın, kalmasın, kalmasın. kalmasın. Haftaya resim varken soru kabul etmiyorsa. Kur'an kursunda hocalık yapan bir kişinin ücret alması doğru mudur? <gülüyor> <gülüyor> Bak fetvaları fet verdiler, doğruymuş demek ki. Şöyle diyelim, bir, saf Kur'an okutmasından, ek bilgiler de versinler, dini bilgiler, siyer bilgileri versinler, ücretece. İkincisi tercih muhabından zaten doğru, demin dedik. Esasen sıf Kur'an okutuyorlarsa, bu insanın da zamanı alınıyor, gününü ona tahsis ediyor, zamanını ona veriyor. Ne yapmalılar? Bu insana geçimini sağlayacak, yollarda gelip gidecek. Birçok Kur'an kursları var. Yani bir taraftan takdir ediyorum, bir taraftan açıyorum. Niye? O Kur'an hizmet veren insanlar ücret almıyorlar. Ama bu insanın evinden gelen yol parası var. Dönüş var, cebinde 3-5 kuruşçu olsun var. E, gidip kendine bir kitap alabilsin diye şey var. E, hepten e, karşılığının olmamasını da doğru bulmuyorum. Yani bu insanın Yol parası verilir, günlük karşılığı verilir, imkanı verilir, evet yaptığının ücreti olmasa bile eline kısaca böyle bir bedel verilmelidir ki rahat hareket edebilsin. Kendini ilim yolunda da rahat etsin, kendisini koruyup kollayabilsin, ara sıra üstüne bir fistan bir şeyle al alabilsin. Kısaca onlardan da mahrum edecek bir şey uygulanıyor, bu çok doğru bulmuyorum. Yani bu yapıyı takdir ediyorum ama yanlış buluyorum. Evet takdir nasıl, nasıl nasıl edilir? Yani bunu yapabilen kaç tane insan var? Zor bir şey, çok güzel bir şey. Ama doğru mu? Doğru değil. Evet, böyle. Vaghru dawana en elhamdülillah rabbil âlemin.